Bakın burada çok önemli ilmi bir mesele var. Akyi bak sen ilim talep Burada çok önemli, çok derin bir mesele var. Şer'i yani dini bir sorunun cevabı geciktirilmesi caiz midir değil midir? Eğer bu konuyla alakalı bir maslahat varsa... Bir kişiye sorunun cevabı verilmeyebilir, tehir edilebilir. O da neyden dolayı? En büyük etkenini söyleyeyim. Fitneyi engellemekten dolayı. Tamam bir fitne var. Sen onu engelleyeceksin. önünü keseceksin. O zaman bazı konularda cevabı ne yapabilirsin? Geciktirebilirsin. Eğer mutlak manada her dini meselede bütün cevapları hemen vermek vacip olsa Aleyhisselatü Vesselam burada da kendi hutbesini kesip cevap vermesi gerekirdi. Anlıyoruz ki her yerde vacip değil. Anlaşıldı mı kardeşim? Bakın mesela Allah Resulü'nden de örnekli var, sahabelerden de örnek var. Mesela biri geliyor i̇bn Abbas olması lazım. Radiyallahu anhum'a Soruyor ki adam öldürmenin hükmü nedir? Ne diyor? Küfür diyor. Çünkü niye adam gelmiş ol, gözleri kıpkırmızı olmuş. Yani küfür değil dese gidip adam öldürecek. Tamam. Bakın orada da değişik bir şey söylüyor. Ondan sonra başka soruyor. Sen niye adamı öyle söyledin? Fitneyi engellemek için. Bakın bu da alimin basiretine bakar. Anlaşıldı mı inşallah? Mesela Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam bir adama bakıyor. Adamı hiç sevmiyor. Hatta kavmin en şerlisi diyor. Ama geldiğinde ona iyi davranıyor. Gittikten sonra da Ayşe annemizin tuhafına gidiyor. Sen niye böyle söyledin? Niye? Müslümanların maslahatı için. Şerrinden muhafaza olmak için. Anlaşıldı mı? Bir kişi sorulan sorunun cevabını ne zaman teyhir edebilir? Şimdi siz de daha yeni birkaç tane cevap vermiş oldunuz. Bir tanesi o sualin cevabı, hak ettiğin kanaati olmamıştır. Yani adam öyle bir soru soruyor ki gerek yok cevap vermeye. Onun için bak burada ne anlıyoruz? Soru var, soru var. Şimdi bazıları ne için soru sorar ki? İbn Abbas için sorar. Gerçekten dini öğrenmek için. O zaman o adam 100 kere de sorsa, 1000 kere de sorsa her seferinde cevap verebilirsin. Bazıları ne için sorar? Sırf laf olsun, torba da olsun. Çok affedersiniz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi soru var, soru var. Eğer sorulan kişi yani ilim talebesi alim artık o pozisyonda mertebede kim varsa şu kanaat hasıl olmuyorsa bu soru cevaba laik değil. O zaman cevap vermemesi de olur. Anlaşıldı mı bu birinci? Sorulan şey kişinin öğrenmesi gerektiği vacip olan şeylerden değildir. Bakın daha yeni abinin söylemiş olduğu. Şimdi burada neyle alakalı soruyor? Kıyametin saatiyle alakalı değil mi? Bu kişinin bilmesi vacip olan bir bilgi mi? Değil. Ondan ama ne yapabilirsin? Cevabı tehir edebilirsin. Anlaşıldı mı? Tamam. Ondan sonra daha yeni de söyledik. Bu da aslında muhim meselelerden bir tanesi. Sorunun cevabı kişiye fitne olacak. Bakın şunu mesela birazcık okumuş olan, okuyan kişi ne dediğim burada aslında daha iyi anılır. Mesela önüne bir talebe var. Aşağı yukarı her talebenin fıtratının nasıl olduğunu onun hocası bilir. Bilir yani adamın konuşmasından, oturmasından, soru sorma şeklinden, sorduğu soruların delalet yönünden bilir. Sen mesela bir cevabı verdiğinde biliyorsun o daha belirli bir kıvama gelmemiş. Cevabını verdiğinde fitneye düşecek o cevapla beraber. O zaman burada hocası ne yapabilir? İlmi tehir edebilir. Der ki ahi bir iki kitap daha okuyalım ondan sonra bu meseleyi konuşalım. Anlaşıldı mı? Hemen vacip olmaz cevabı vermeyi. Bu birinci görüş. Ondan sonra şimdi şöyle de bir şey olabilir. Evet soru cevabı hak ediyor. Normalde verilmesi lazım ama şöyle bir şey olabilir. Eğer sorulan kişi daha önemli bir şey ile meşgul ise o zaman sorunun cevabını tehir edebilir. Ne olabilir? Mesela davet yapıyorsun ahi müşriklere. Yani düşünün şimdi biz burada elhamdülillah Müslümanların ortamındayız. Ama yani düşün müşriklere davet yapıyoruz adam tam kabul etme aşamasına gelmiş. Şimdi bir tane abi gelip sana teymmü soruyor. Misal olarak söylüyor. O zaman sen önce teymmü bir cevap verir istiyorsa davetine mi devam edersin? Tabii ki de davetine devam edersin. Anlatabiliyor muyum Mahi? Böyle şeylerdi. Daha yeni bir abi arkadan söyledi. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam şundan da bazen cevap vermemiş. Vahiy geleceğini düşünüyor. Çünkü biliyorsunuz bazen sahabe geliyor, soruyor. Tamam. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَح۪يبُ Sana kadınların ay halinden sorarlar. قُلْ huwa aza Bu kul cevabı nereden geliyor? Allah subhanahu ve Taala'dan geliyor. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bazen bundan dolayı da beklemiştir. Tamam. Neyden dolayı? Çünkü zannediyor ki vahiy gelebilir. Bu da olabilir. Bu da görüşlerden bir tanesi. Ondan sonra şimdi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam orada bir kavme hutbe veriyor değil mi? Orada dinleyiciler var. Şimdi konuşmuş olduğu konu başka bir konuysa, gelen soru da başka bir meseleyle alakalıysa buna cevap vermemesi şu kavmin aklının karışmamasını istediğinden dolayıdır. Yani adamların aklı karışmasın. Bundan dolayı da Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne yapar? ki ilim talebeleri de ona örnek alarak yaparlar, sorunun cevabını tehir edebilirler. Bakın değişik suretleri olabilir. Ne Bir şey söyleyecektim de söylemeyeceğim. Bir tane kardeş aklıma geldi, mesela böyle bir olay oldu, bir soru sordu. Ben dedim ki ahi başka zaman konuşuruz. Bana kızdı, yok sen, senin üzerine vacip, bana cevap vermen lazım. Ben de bu hadise o zaman söylediydim. Bazı ilimler ahi tehir edilebilir. Fitneyi önlemek için. Tamam. Ve şöyle de bir şey var. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kavme bir e, hutbe vermiyor mu? Bir ders vermiyor mu? Veriyor. Şimdi onların oluşmuş bir hakkı var değil mi? Onlar önce geldi. Bu adamların hakkına girmemek babından ki onlar önce geldiğinden dolayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tehir etmiş olabilir. Normalde bu baştan aslında nasıl engellenmesi lazımdı? O bedevi orada o soruyu soramazdı. Çünkü neden? Ahi bir yerde bir alim konuşuyorsa, bir ilim talebesi konuşuyorsa onun sözüne girmek zaten caiz değil. Sıra istersin, elini kaldırırsın. Sana sıra verdiğinde o zaman konuşursun. Bak bu hadis de buna delalettir. Anlaşıldı mı? Yoksa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam direkt cevabını verirdi. Ondan sonra ama bakın şöyle de bir şey var. Şimdi bütün engeller ortadan kalktı. Fitne yok. Sen önce soranların sorularında da cevap verdin. Aradan bütün engeller kalktıktan sonra Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? O soru soran kişi nerede? Neyden dolayı? Ki konudaki asıl hükme geliyoruz. Bir kişi din ile alakalı soru sorduğunda onun cevabı onun hakkıdır. Anlaşıldı mı kardeşim? Bak daha yeni söylemiş olduğumuz istisnalardır. Asıl olan nedir? Adam soruyu sorduğunda biliyorsan cevabı vereceksin. Senin üzerine vaciptir cevabı vermek. Yoksa ne olur? Vallahi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor. Kişiye bir şey sorulduğunda o da bu ilmi ketmederse ateşten bir gömlek giymiştir. Bakın eğer biliyorsa diyorum. Yani o makama ehil yani ehliyet sahibi insan böyle yapar. Normalde sorunun cevabını vermesi lazım. Şimdi bu konuyla alakalı inşallah birkaç önemli meseleye gelir. Çünkü günümüzde tezahürüne baktığımızda problem anlaşılabiliyor bu hadisten. Şimdi bazıları mesela bu gibi hadisleri delil getirip şöyle söyleyebiliyorlar. Diyorlar ki şimdi biz avama bir şey anlatsak fitneye düşecekler. Onun için biz avama detaylı meseleleri, akideyi falan anlatmayalım. Bu, bu hadisin kapsamına girer mi girmez mi? Şöyle dememiz lazım. Kısmen girer, kısmen girmez. Çünkü neden? Misal veriyorum. Avvamın sorduğu soru gerçekten çok detaylıysa ve kendisini ilgilendirmeyen bir soruysa o zaman doğru. Ama o lakin. Mesele dinin aslına taalluk ediyorsa, tevhide taalluk ediyorsa, şirke taalluk ediyorsa, kişi dinini bilmeyip de sorulmuş olduğu şeyle dinini öğrenecekse o zaman cevabı tehir etmek caiz midir değil midir? Asla değil. Bakın az sonra hatta şimdi de söyleyelim İmam Ahmet'in rivayet etmiş olduğu bir hadis var Aleyhisselatü Vesselam hutbede Normalde hutbede konuşmak Yani cemaat için soruyorum caiz midir değil midir Konuşamazlar değil mi Ve de bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hutbesi İmam Ahmet rivayet diyor, bir garip geliyor Diyor ki orada dinini bilmiyor La yediridinehu diyor rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dini hakkında soruyor Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor biliyor musunuz Hutbeden iniyor Adamın karşısına oturuyor, ona yavaş bir şekilde dini öğretiyor. Hutbeden iniyor. Tamam? Ha bakın mesele ne? Mesele din meselesi. Dinini bilmesinin meselesi. Anlatabiliyor muyum mahi? Ondan dolayı bugün işte ismi hoca olup ilim talebesi neyse olan insanlar böyle şeyleri delil getirip de dinin aslına taalluk eden meseleleri eğer avama anlatmıyorsa zaten bu hadisin içindeki ehil olmayan insanların sınıfına girer. O makama ehil olmayanların sınıfına girer. Neyden dolayı ahi? La ilahe illallah için zaten bu din inmiştir. La ilahe illallah'a taalluk eden hakimiyet meselesi olsun, uluhiyet meselesi olsun, rububiyet meselesi olsun, dinin temellerine taalluk eden meselelerde avam zaten özür sahibi mi? Değil, cehaletinden dolayı. O zaman ne olur senin üzerine? Vacip olur onu anlatmak. Ay bu dediğimi anladınız mı? Bak burası çok ince bir mesele ahi. Tamam? Yani bunu istismar da ediyorlar. Diyorlar ki adam fitneye düşmesin diye ben adama muhakeme meselesini anlatmadım. Misal olarak söylüyorum. Bununla alakalı az sonra konuşacağız. Ya da adam fitneye düşmesin diye ben hakimet meselesi hakkında konuşmadım. Hayır, hayır. Sen zaten o adamı fitneye düşürdün. Çünkü eğer bu din abi anlaşılması zor bir din olsaydı Allah Subhanahu ve Teala hakimet meselesini o kadar açık bir şekilde anlatır mıydı? Hayır. Demek ki herkes için anlaşılması kolay. Ama adam sana soru soruyor çok uç bir mesele. Yani uç meselenin de çok önemli bir detayı değil yani. Tamam? Bilse de olur, bilmese de olur. Burayı anladınız mı inşallah? Tamam. Halimdülillah. Bu bugünkü meselenin önemli noktalarından bir tanesi.